anlam bakımından eş anlamlı olmaları mümkün değildir. Şimdi iki eş anlamlı kelime kim söyleyecek Türkçe'de? Eş anlamlı. Eş anlamlı. Hayır, yüz, eş anlamlı şöyle. E, lafızları farklı, anlam bir. Al mesela, al ve kırmızı.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 e, karşılaştırıyorsun meseleyi. Anladık mı kardeşler? O yüzden mesela e, Sema Ufevkan'a Sema bizim üzerimizdedir diyen bir kimseye karşı Saddakduhu, onun bu söylediğini doğruladım denir. Aynı şekilde mesela El Kafiru, Yudde bu finlar, Kafir cehennemde azap görür diyen bir kimseye de aynı şekilde Saddakduhu onu doğruladım denir. Ancak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 7. cilt bakın kardeşler yaklaşık kaç sayfa 7. cilt içindekiler bölümünü çıkarsak 526 sayfadır. 526 sayfa sadece imanı anlatır. İmanı astır 7. cilde. İman dışında hiçbir konuya değinmez. Ve iman meseleleriyle alakalı olan konulara denir. Mesela mecazı da anlatır.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 Kime göre sadece kalple olur? Eşarelere. Mürciyelere göre, şey, mürciyetül e, fukahalara göre, kalp ve dille olur. Ha, kalp ve. İşte bu ikinci mukaddime'nin bu kısmını önümüzdeki derste cevap vereceğiz. Yani ispatlayacağız ki biz tasdik bakın çok ilginçtir kardeşler. Tasdik aynı zamanda azalarla da olur. Anladık mı? Ne eşarelerin dediği gibi sadece kalpledir tasdik.